Ve Murat Can Tombil Merhabalar gradadısınız iklim için programı başladı Bence Antombil. Ben de Ömer Madra. Yücel Bey Yücel Sönmez bugün yanımızda yok. Program dostumuz ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Desteği için de dinleyicimiz Hande Pakere teşekkür ederiz. Evet bugün iklim için de Paris'in Paris, Paris Anlaşması'nın izinde adını taşıyor program. Burada onun izinde de dünyada çok önemli bir Ayaklanma belirtilerinin pek çok izine rastlıyoruz. Bütün kıtalar arasında da biraz ondan bahsedelim. Yani özellikle de Polonya'da yapılan, üçüncü defa Polonya'da yapılıyor iklim zirvesi ve tam da Künsilezya'da, kömür bölgesinde evet. en kirli fosil yakıtın bulunduğu yerde. Nasıl bunu geçireceklerini ve idare edeceklerini şaşılacak bir şey diye düşünürken... ...tam da idare edebilme durumunun sınırlı olduğunu görmeye başladık. Yani hafta sonunda bir kere iklim zirvesinde bayağı ciddi polis varlığı eşliğinde gösteriler yapıldığını sayı belki çok yüksek değildi ama çok canlı ve dünyanın dört bir tarafından gelen aktivistlerin geldiğini... hatta yerlilerin yerli halkların temsilcilerinin de canlı bir şekilde bu kömürü ve diğer fosil yakıtları durdurma için talep ettiklerini gördük sesleri de var demokrasi havdan. Bir önce öyle dinleyerek başlayalım bakalım. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hi my name's Kevin. I'm part of the Gasvists Collective. So we're here on the street and we are surrounded by a uh, RoboCops. Which is ridiculous. This wake up, wake up. The world is on the verge of Kevin Bacon. diye birisi de gas-tivistler, kolektifinden. Baya Robocoplar var diyor. Saçma sapan bir şey. Ve dünyanın dört bir tarafından da harika bir enerjili insanlar var. Avrupa zaten dünyanın doğal gazının yarısını ithal ediyor ve hiçbir imalde üretmiyor. Yani önemli bir rolü var. yüz binlerce avro, yüz binler, milyarlarca affedersiniz avro e, kamu parası kullanıyor ve gelecek nesillere e, korkunç bir altyapı bırakıyor ama biz bunu yıkacağız. Bu köprülerin şey diye fosil yakıt endüstrisi burnumuzun dibinde doğrudan doğruya o köprüyü atıp yenlenebilir enerji geçişini yapmalıyız. Bir 30 yıl daha bu geleceğe yaka, Bırakamayız diyor. geleceğimiz ilk işte Polonya şey değil, kömür ya değil diyorlar. Ondan sonra da hoş bir şey de var. Yani yerde bırak, keep your coal in the hole, delikte bırak, yerin içinde bırak kömürü. şeyde e, petrolü de toprakta bırak yani hepsi kafiyeli bunların uh -huh. aslında Güney Afrikalı aktivistlerin yarattığı bir şeydi bu şair aktivistlerin e, ve keep the coal in the hole keep the oil in the soil ve keep the tar in the sand diye keep the e, tar in in the land be de keep the gas in the land diye yani şeyde eee kömür petrol kumullarını da kumullarını da yine toprakta bırak diyorlar filan böyle ilginç bir gösteri de vardı. Arkasından bir de şeyde Trump yönetimi Sadece inanılmaz bir küstahlıkla ve bir de isyan varmış biliyor musun? Amerika, Amerikan delegasyonunda bilimle ilgili olanlar e, ne yapacaklarını yani ciddi bir mücadele veriyorlar. bilim karşıtlığına dair evet. gidiyor bir Trump yönetimi. Ya bilim insanlarının da buna alet olması bundan sonraki çalışmalarının da güvenilirliğini sorgulatacaktır. Evet kendimi Amerikalı gibi hissedemiyorum filan diyenler de vardı. Çok ilginç Hı. mülakatlara da rastladık demokrasinin adı. Bir de beklenmedik şey oldu yalnız o seçme adamları kömürün ve petrolün doğalgazın filan reklamını yapmak için tam iklim zirvesinde hedefleri tutturma zirvesinde bunu yapmaları inanılmazdı. Fakat Katowice'de orada da bastılar mesela Nav Navajo, <gülüyor> Navajo. nasıl okunuyor tam Navajo ee, ulusundan bir yerlinin. Şimdi aralarında bulunduğu bir grup şey bastı Amerika Birleşik Devletleri'nin yan toplantısını ve yaptırtmadılar. Utan utan dediler. Bir de ona bakalım şimdi. My name is Leona Morgan. I'm from the Navajo Nation and we just disrupted the U.S. side event at the COP24 in Poland and They did the same thing last year. They spoke about fossil fuels. They spoke about nuclear energy as being a solution to climate change and this is absolutely not true. Shame on you. Evet bu da Leon Morgan'dı. Yani Navajo ulusundan. Ve şimdi bu yan etkinliği baltaladık diyor COP24'te Polonya'da. Aynı şeyi de geçen yılda yapmışlardı. Fosil yakıtlar üzerine metiyeler düzüyorlar. Nükleer enerji de iyi bir çözüm diye iklim değişikliğine. Hiçbir şekilde doğru değil bunlar diyorlar. Ve protestocular da utan utan diye bağırıyorlar. İlginç bir gelişme oluyor. Ve yani ayaklanma da. ...dünya çapında genişliyor... ...değil mi? Biraz evet. önce... Yani ...sabahtan beri de konuştuğumuz... ...bir şey vardı... ...dün eylem çağrısını... ...çevre felaketini önlemek için... ...derhal harekete geçim başlığıyla... ...ya da kıyametini önlemek için... ...derhal harekete geçin başlığıyla... ...söylemiştik... ...yani... ...Britanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Avustralya'da, Brezilya'da... ...bir uçtan öbür uca Afrika ve Asya'da... ...kaygısızlık... kayıtsızlık, kendini beğenmişlik ve kıpırtısızlık, atalet diyorlar. Bütün bunlar bir siyasi felç hali. Bizim gezegen karşısındaki koruyuculuk, yani insana düşen ve işte stewardship diyorlar, kahyalık etme konusundaki ağır sorumluluktan kaçıldığının hatta bundan feragat edildiğinin çeşitli göstergeleri diyor. Halbuki bu olamaz diyor. Özellikle de gelişmiş ülkeler geleneksel ayrıcalıklara e, sahipler ve tarihsel olarak ...yani endüstri devriminden beri işte başta İngiltere sonra Amerika'ya sıçradı... ...ve Avrupa'da tamamen kömüre önce sonra da petrole dayalı muazzam bir hem kalkınma yaptılar... ...büyüme, genişleme, zenginleşme hem de dünyanın da çok ciddi bir tehlikeye düşmesinde... ...tarihi kümülatif sorumlulukları var... Halbuki yoksu ülkelerle şimdi biz onlara da verirsek bu hakkı ne olur filan diyorlar kısıtlarsak. yoksu ülkelerde de sürdürülemez bir ekonomik büyümenin yarattığı zararları da tazmin etsinler diyorlar yani. Gezegeni yağmalayan emperyalizmin verdiği zararı da karşılasınlar diye. Aralarında Noam Chomsky'nin, Naomi ve tanınmış birçok ismin olduğu... ...yerlilerin... ve bulunduğu... ...din insanlarının da bulunduğu... ...çok ilginç bir şey var... ...yani Vandana Shiva, Klein, ...Noam Chomsky, Pro ...Profesör A.C. Grayling, ...Philip Pullman, ...Rowan Williams, başpiskopos Bill McKibben, ...350 orkurucularından, ...Tiokasin, Ghost Horse, ...yani Hayalet At, ...Lakota'lardan... Birleşik Krallık'tan Jonathan Porritt mesela Doğa bilimcisi Chris Packham'ın Winchester Üniversitesi'nden Joy Carter'ın Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nden Profesör Ceyati Goş'un Ve çok sayıda Tanınmış ve Bizim bilmediğimiz ama önemli uğraşı Alanında bulunan insanların isimlerinin sayıldığı 100 kişi bunu şey yaptılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden mesela Eric Holthaus, Guy McPherson gibi isimlere de rastlıyoruz. Türkiye'den kimse yok. Ama Benin var, Yeni Zelanda var, Fransa var. Ha, Fransa'dan Engin Işın ismine de rastlıyorum. <Gülüyor> bir Türk ismi. <gülüyor> Türkçe bir isim. Ve pek çok ülkeden böyle bir şey başlamış durumda. Yunanistan'dan Yorgo kalisin ismine de rastlıyoruz. Böyle bir durum var ve bu Amerika Birleşik 35 ülke sıçramış durumda. Ve Extinction Rebellion diye bizim birkaç ay öncesinden başlayarak zaman zaman vermeye mülakatlarla eşliğinde de sizinle paylaşmaya çalıştığımız bir olay. <gülüyor> Genişlemekte hızla. Büyümekte 35 ülkeye de yayıldığını görüyoruz. Ve e, bayağı şeyde de e, bu Polonya'da, Katowice'de de bütün ağır polis e, şeyine rağmen, varlığına rağmen de ciddi bir şey, belirgin bir şekilde de görülüyor. işaretleriyle o X işaretleriyle kendileri yani yok oluş isyanı sokaklarda, duvarlarda Duvarlar. Her yerde görülüyor. Dünyanın birçok ülkesinde görülüyor. En son ben Hindistan'da Extinction Rebellion yok oluş ile alakalı hareketlenmenin başladığına dair bir şeyler okumuştum. Yani farklı bölgelerden farklı isimler bir araya gelip bu lidersiz hareketi e, bir şekilde ön plana çıkarmaya başladılar. Mesela ilginç de evet çok Polonya'dan da bir Viktor Kotowski diye birisi uzmanlık alanı şeymiş kendisinin e, sulak alan Bunları <gülüyor> araştırıyormuş. Varşova Üniversitesi'nden. O da kendi sıraya girmiş. Extinction Rebellion'ın orada düzenlediği masaya gitmiş. Stand'e. <gülüyor> T-shirt almış ve kendi t-shirt'ünü kendi basmış. Extinction Rebellion şeyiyle, yazısıyla. Sormuşlar. Ve ondan sonra da konuşmuş zaten. Konuşma yaparken o t-shirt'üyle konuşmuş. Peki... Sen necisin ne yapıyorsun diye sorunca ya Polonya Cumhurbaşkanı <gülüyor> konferansı şey saçmalığıyla açtı diyor bizim Cumhurbaşkanı. Yani kömür yakarak koruyabiliriz. <gülüyor> İklimi diye bir şey diyince dellendim diyor. Bir şey yapmak zorunda hissettim kendimi. Yani bilim insanlarının ...artık toplumda daha aktif rol almasının zamanı geldiğini düşünüyorum demiş. Bunu birkaç yıldır düşünüyordum ama şu anda işte bizim Cumhurbaşkanı da böyle bir saçmalığı dile getirince devreye girdim diyor. Ee, şimdi Extinction Rebellion örgütçüleriyle de Jonathan Watts Katowice'den konuşma yapmış, mülakatlar yapmış... diyorlar ki örgütçüleri yani her ülkedeki şeyleri Türkiye'de henüz yok bildiğim kadarıyla Extinction Rebellion'ın bir örgütlenmesi evet. yok. Her ülkede kendi yerel politik durumlarına göre e, taktikler benimsemeli ve ona göre ilerlemeli. Zaten global çağrı devam ediyor. Global <gülüyor> hareketlilik diyor. Yani 350 org Kamp e kampanyacılarını sokmamışlar biliyor musun nasıl efendim niye sokmamışlar Polonya. neden aktivizme yer yok burada diye a azgın sadece bir rejim var zaten etmiş. E e gerekçesini de söyleyeyim mi Neymiş 350 or giremez buraya diye ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyor <gülüyor> vay canına evet durum bu yani biraz absürdite ama aynen böyle yazıyor ...Jonathan Watts'ın haberi... ...bu 10 Aralık... ...Tarihli Guardian gazetesinden... ...okumaya çalışıyorum... ...ve Dünya Ticaret Örgütü'ndeki... ...protestoculardan farklı olarak... Kara blok Anarşist Grupları... ...ya da Gilejon ...yani sarı yelek, yelekliler... E, ...yelekliler... E, ...den ve... ...işte... E, Farklı olarak diyorlar ki biz tamamen e, sivil itaatsizlik hiçbir zerresi kullanılmayacak şiddetin sivil itaatsizlikle ama her yerde böyle ilerleyeceğiz diyorlar. İşte Extinction Rebellion'ı destekleyen yüz akademisyen ve diğer önde gelen kişinin şeyinden bahsediyorlar ve... Ne yaparsak yapalım demişler bunu esas olarak şiddet kullanmazsın yapmak zorundayız ve politikacıları ve iş liderlerini de yani şirket liderlerini de bu inkarcılıktan ve ataletten vazgeçmeye yönlendirmek zorundayız diyorlar. Açık mektupta böyleydi yani. başpiskopos rohunu imzasında olması da iyi isyana teşvik eden bir din adamının e, bayağı ciddi bir din insanlığında bulunması e, önemli Çev sen de şeyleri okudun bayağı ciddi bir serveti dünya servetini temsil eden evet. iş çevreleri kaç 31 trilyon doları temsil eden yatırımcılar da mutlaka tedbir almalıyız yoksa torunlar Torun torba gidecek diyorlardı değil mi? Mevcut olan ekonomik sistem çökecek diyorlardı. Evet. Yani çok da geç olmayan bir tarihte muhtemelen kendileri de görecekler sadece torun torba değil. İçinde bulunulan zaman dilimi içerisinde görülebilecek bir e, yıkımdan, ekonomik felaketten bahsediyordu bu insanlarla. Ve şimdiden mesela e, Avustralya gibi ülkelerde e, tamamen Amerika'nın e, çevresine yapıştılar. Avustralya'daki koalisyon da iklim inkarcısı ve Bütün Queensland'ın yanmaya başladığı işte büyük kuraklık zaten çekiyor ülke. Bir de oradaki liseli öğrencilerine, ortaokul ve liseli öğrencilerin isyanlığı da dile getirme fırsatımız olmuştu açık radyoda. Avustralyalılar şeye yapışmışlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kömür lazım diye. Kömür o konu, istiyorlar. Kömür hmm. istiyorlar. Fakat duracak gibi değillerdi. Jean Winchcliffe'le de konuşmuştuk çeşitli deniz ve Türkiye'den de e, oraya göçmüş olan e, aktivist çocuklarımızla evet. da Deniz ve Dilan'la da konuşmuştuk hatırlanacağı üzere Gene Winscheklef'le de konuşmuştuk yani biz bu daha başlangıç diyorlardı ki devam edeceğini tahmin ediyorum üstelik de işte Avustralyalıların da içinde bulunduğu bu fosil yakıtçıları da protesto edenleri gördük ...tabii bir de e, ısrarla belirtmek lazım... Ya ...Amerika tarihinde de çok yeni şeyler oluyor... ...doğrusu 140 kişinin... ...Pelosi'nin ve... ...Stan Hoyer'ın... ...iki meclisin... E, ...iki es, eski ve yeni başkanları galiba... Hı hı. ...ya da en kıdemli başkanlarının... ...bürolarını basıp... ...ofislerini ve... E, ...baya bütün koridorları... ...binlerle... E, ...binin üzerinde gencin doldurması... Yeşil yeni düzen ve daha fazla artık gerekçe dinlemeyeceğiz diye ellerinde pankartlarıyla gencecik, genç kızlar, delikanlıları görüyoruz koridorlarında, meclis koridorlarında. Çok önemli bir şey. Ee, o da gelişiyor. Bunu yakından takip edeceğiz. Sunrise Movement, onun da adı işte gün gün doğuşu ya da hareketi. Ciddi bir gelişme var. Yakından takip etmeye çalışacağız. Herhalde burada bitirebiliriz. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.